Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim Allah'ın selamı bereketi, sevgi ve muhabbeti üzerinize olsun Bütün Müslümanların üzerine olsun Allah'a hamdolsun hep birlikte bir araya gelmiş ve Güzel bir sohbet ortamı olmasını beklerken İnşallah bugün size hem güzel bir sohbet ve bir paylaşım Birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerifle sohbet edelim ee, evet bu okuyacağımız ayet kelimeler. Nisa 136 1. okuyacağım ayet-i kerime. Esen hübille. Ya eyyuhallazina amanu aminu billahi ve rasulihî vel kitâbillezî nezzile alâ rasûlih. Ey iman edenler Allah'a iman ediniz. Resulüne iman ediniz. Resulüne inzâl olan kitaba iman ediniz. Vel kitabi lladî enzele min qablü. Önceki inen kitaba da Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a tınak içinde iman ediniz. Ve men yekfur billâhi ve melâiketihi, Allah'ı, meleklerini ve kutubihi kitaplarını ve rusûlihi peygamberlerini وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahiret gününü kim inkar ederse, kabul etmezse, فَقَدْ دَلَّ دَلَالَمْ بَعِدًا Geri dönüşü bakımından çok uzak bir sapkınlığa, dalalete gitmiş, dalalete sapmış olur. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak imanın beş şartını bir ayette zikrettiğini görüyoruz. Allah'a, Resulüne, Kitaba, Ahiret gününe, e, meleklerine ve sadece kaderi de, kaderle ilgili bölümü de Es-Sübül'le Kamer Suresi 49'da Bismillah, inna kulli şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi takdir üzere kaderi üzere yarattık. Bu ayet-i kerimeyle birlikte ele alırsak İslam'ın e, şartının e, daha doğrusu imanın şartının altı şartını, böylece ehli Sünnet'e göre bu iki ayette imanın altı şartını görüyoruz. <gülüyor> i̇manın kendisi nedir? İmanla İslam bir midir? Ya da nasıl anlaşılması gerekir? konusunda Hücurat suresi ayet 14'ü alimlerimiz çokça mevzularına konu etmişler. Bu ayet-i kerimede Es-Selam Zübillah Arabu الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُ Arabi dediler ki biz de iman ettik. Ona ki, onlara de ki lem tu'minu, siz iman etmediniz. Evet. Velakin gulü deyiniz ki eslemne müslüman olduk. Evet, ses problemimiz yok galiba. Evet. İslam olduk diyiniz. İman ettik demeyiniz. Neden iman ettik demeyiz de İslam olduk, Müslüman olduk diyiniz? Ve lem yudkhul iliman fi kulubikum Sizin kalplerinize iman girmiş değildir henüz. Henüz sizin kalbinize, kalplerinize iman girmediği için siz Müslüman olduk değiliz ama mümin olduk demeyiniz. Bu ayeti kerimenin sebebin üzerinde bir kabile İslam'la müşerref olduğunu ve İslam olduğunu söyledi ama müminlerin aldığı karara uymuyorlardı. Kendi tırnak içinde şimdiki modern tabirle özel bir hayat sistemi kurmuşlardı. Biz kendi kararımızı kendimiz alalım ama sizin toplulukla da beraberiz şeklinde bir tavır sergiliyorlardı. Arasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabenin almış olduğu kararların tersine davranışlar sergiliyorlardı ve de sorulduklarında da biz kılıçla Müslüman olmadık. Bizden daha ne istiyorsunuz? Biz kendimiz geldik Müslüman olduk. Bizi de böyle kabul edin şeklinde konuşuyorlardı. Başlangıçta onların bu davranışı hoş görülürken daha sonra fitneye sebep oldu. Gitgide ümmet arasında fitneye sebep olduğu için Onların bu davranışı iman ile ilişkili, tutarlı ne derece diye sorgulanmaya başladılar. Gerçekten iman edip etmediği, yoksa sade bir kabul edip de iman etmediler mi? şeklinde bir sorgulama ve bundan dolayı da o grup insanlar çağrıldı ve denildi ki evet buradaki Arabi kelimesi bedeli anlamında. Bedevi manası şehir medeniyetinden yoksul çadır toplumu manasında. Bunlar konuşurken çok açık ve net aynı zamanda kaba konuşan insanlar. Böyle bir anlayışla İslam olduğunu söyleyen bu insanlara fitnin sebep olma boyutuna doğru gidince bu defa onların imanı sorgulanmaya başladı. İşte ayet-i kerime buna binaen her Müslümanın diyenin iman etmiş olup olmadığı sınanmadan, denenmeden başka et kerimelerde de bunu göreceğiz. Hemen onları iman etmiş zannetmeyin. Müslüman olabilir ama iman kalbine henüz girmiş mi, girmemiş mi? Bu ancak imtihan ve başına gelen belalara sabredip etmemesiyle ölçülecek bir şeydir. Onun için bazı ayet kelimelerde geçmiş ümmetin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden iman ettiğinizi mi, cezalardan hemen kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz malindeki ayetlerde. Tabii ki bunu daha sonra müşteyitler inanç bölümünde, itikat bölümünde çeşitli şekilde yorumlayacaklar. Biz buraya henüz girmeyeceğiz bu sohbetimizde. İmanın dışarıda görünümü itibarıyla biz bir insanda iman var mı yok mu nasıl biliriz? Bunun bir işareti alameti yok mudur? Bu konuyu biraz anlatmaya çalışalım, anlamaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Bununla ilgili Enfal ayet 2'yi ele alacak olursak Es'sübille inmel mu'minun اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَاَدَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَبَكَّلُونَ Enfal 2'de Müminler onlardır ki Allah'ın adı anılınca Allah zikredilince Allah adına bir şeyler yapmaya başlanılınca onların kalplerindeki bir ürperme bir heyecan, bir belirgin işaretler onları da görmeye başlarsınız. Ve izârül aleyhim ayyatuhum Allah'ın vahye, Allah'ın efendim ayetleri Allah'ın gücünün müşahede edildiği anlarda zâdetüm imana imanlarının coştuğunu göreceksiniz. İmanın ziyadeleştiğini göreceksiniz. Wa la rabbim tehlikeli anlarda, başlarına bela geldiğinde, zor ve sıkıntılı anlarında da Rablerine tam bir tevekkül ettiklerini göreceksiniz. Bu ayet-i kerimede imanın belirti ve alametleri bakımından şunlar sayılmakta. Bir, Allah'ı hatırlamak onların büyük işaretidir. Ya da onlara bakınca Allah'ı hatırlamak ya da Allah'ı onlara hatırlatınca onlar coşmuş, hal ve hareketlerini üzerlerinde göreceğiz. Belirgin olacak. Kalplerinin titrediğini göreceğiz. Onlara Allah'ın kendi tekinatı ayetleri ya da sözlü kavli ayetleri okunduğunda imanların coşup geldiklerini, coşar halde olduklarını göreceğiz ve Rablerine de tam bir tevekkül. Öyle bir numara verecek olursak, bir Allah'ın zikir, kalplerinin ürpermesi, iki, Allah'ın ayetleri görülünce, müşahede edilince, konuşulunca imanlarının coşması, üç, Allah'a tam bir tevekkül. Demek ki imanın dışarıdaki göstergeleri, alameti, işareti bakımından bunların Efendim Enfal Suresi ayet 2'de Rabbimiz bize söylüyor. Sevgili kardeşim imanın büyük bir nimet ve tekmili nimet ve Allah'ın hoşuna giden bir din olarak da İslam dini üzere sahip olmayı Cenab-ı Hak maide i 3'te şöyle buyuruyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ O gün size dininizi ikmal ettik, üzerlerinize nimetimi de tamamladım, tamamladık ve sizden ancak din olarak İslam üzere olmanızı istiyor ve ondan razıyız ve men yettehiz zayran islame dinen felen yukbele minhu ve huwa fil ahireti min alhasirin 85'te kim İslam dışında bir dini edinir, itikat eder ona, yönelir ya da onu isterse, ona arzu ederse asla ondan ahirette hiçbir şeyi kabul olmayacak. Hizmet etse de iyilik yapsa da insanlığa diğer behaime varlıklara, hayvanlara canlı cansız kime ne hizmet ederse etsin onun ahirette bir değeri yoktur ve Allah yanında o değerlendirilmeyecektir. Onun bu başka dinlere, İslam dışı din, tutum, davranış, ideoloji sapkınlığı halinde onlara düşkünlüğü, onları ön plana çekmiş olması, onun ahiretteki bütün amellerinin hatt olmasına perişan bir halde, ahirette husran bir hayat onu bekliyor. Ali İmran 85'te İslam'ın dışındaki bir dine model alan, onların davranışını İslam'ın üzerinde tutan ve İslam'a ön plana çıkaran, İslam'ı o dine benzetmeye çalışan insanların şöyle bir gizli niyetleri ortaya çıkmış oluyor. Bir, İslam son din değil ve İslam nimetin en büyüğü değil. İslam sıkıntı, külfet. Onu bu devirde yaşayamayız. Biz öyleyse onu önceki tahrif olmuş ya Hristiyan ya da Yahudilere ya da yeni yeni çeşitli sözüm olan liberalist modern veyahut da ılımlı, ırımsız vesaire isimler altında bir çeşit İslam'ı bozma, dejenere etme, oya sözü mana yenileme adında bu hareketlerin hepsi İslam dışı dine, İslam'ın dışındaki anlayışlara iktiga ve bunu arzuleme anlamı taşımaktadır. Bu sebeple kim ki böyle bir davranış sevgilerse, Böyle bir inançla bulunursa, iddiada bulunursa, fahu ve fil ahireti minel ahireti perişan olacak olan insandır bu. Bu insan tamamen ahiretini yok etmiştir. Bu ayeti kelimelerden, kerimelerden e, su, efendim <gülüyor> Bu ayeti kelimelerden kerimelerden ortaya çıkan sonuç itibarıyla e, tamamlayıcı olarak neticeyi şöylece bağlayalım. Tevbe 124'te Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve izame unzilet suretun feminhum men yaqulu ayyukum zadet hazi imanan. Feamma alladine amenu fezadetum imanan ve hum insanlar vardır ki bir ayet bir sure indiğinde derler ki hanginizin imanı coştu bu ayet inince? Bu şekilde sorgulayıcı ve alayıcı tavırlar içerisinde sorarlar. Ama gerçekten iman edenler ise fe emmellezine amenu fezâdetüm imanen gerçek iman etmiş olanlar ise bu ziyadeleşme imanın coşması bu milli şuurun ve İslam dininin imanın verdiği kimlik şuuru onlarda yükselecektir. Bugün bayrağımızın, vatanımızın, milli duygularımızın ayağa kalkmış olmasında hiç beklemiyorlardı Müslümanların böyle bir birlik ve beraberlik göstereceğini. İşte onların Allah ilişkileri bu manada burada sorgulanmış oluyor. Siz bunu farklı bir şekilde Anlıyorsunuz. Gerçekte uğur gibi duran efendim nice müminler vardır ki onlar o işareti aldıkları zaman hemen birleşirler, o gücü oluştururlar ve Müslümanlar o zaman fe melledina menufezade tüm imanen onların imanlarını coştuğunu göreceksiniz. Ve bu niyette bir işte bu imanı coşan insanların müjdelenmiş insanlar olduğunu onların müjdelerle sevinç dolu bir hayatın ahirette güzel bir hayatın ve nimetin onlarını beklediğini görürsünüz diyor ayet-i kerimede. Sevgili kardeşim her şeyden önce iman nedir sorusuna Kur'an'ın bu ayetleriyle Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleriyle cevap verilmiştir. İmanı hadisi şeriflerde şöyle tarif ettiğini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle tarif ettiğini görüyoruz. El-İman bin niyye vel lisan vel hicreti bin nefsi vel mal. İman fıkıhtaki tanımıyla, itikattaki tanımıyla şu şekilde anlatılıyor. İman bir niyet işidir bir lisan işidir. İmanda hem lisanla ikrar söz konusudur, hem de kalbin niyet etmesi söz konusudur. Kalpten kabul edilmezse sadece lisandaki iman, dildeki iman, münafıklığı gideremez, münafıklık hastasını, hastalığını bizden gideremediği için tam bir iman diyemiyoruz. Ve hicreti bir nefsi vel mal mal ve nefsi mücahede, cihat söz konusu olunca da onu destekleyen, onu güçlendiren bu destekçilerini de mahrum etmemek lazım. Bu açıdan vel amel bil erkan dedikleri alimlerin yani imanın rükünleriyle de amel etmek imanın tamamlayıcılarıdır. Bu açıdan imanı umdeleri bakımından ayeti kerimede altı tane imanın şartı icmani olarak gösterilmiş. Hadis-i Şerif'te de yine kadir Kadir'de geçen bir hadis-i Şerif'te imanın altı şartı şöyle zikredilir. el iman en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yavm-i ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Amentü diye kısa özetleye, özetleyerek bildiğimiz imanın altı şartı ehl sünnet inancında da belirtildiği gibi bu hadis-i şerif rivayetinde Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, kadere ve hayır ve şerrin yaratıcısının Allah olduğuna inanmayı umdelleri itibarıyla iman diye tanımlanmıştır. Sevgili kardeşim elbette alimlerimiz arasında bir sürü tartışmalar bu konuda olacaktır. Ve olması da bizim için, kültürümüz için, bilgi bakımından, irfanımız için büyük bir zenginliktir. Bu baktan olarak bazı alimlerimiz imanla ameli birbirinin ayrılmaz parçası görürken, ehli sünnetin inanç alimlerinin çoğu, imanla ameli bir diğerinden ayrılmaz parça olarak görmemişlerdir. Ancak bir diğerini muhafaza eden, bir diğerine lazımı olan varlıklar ya da ameller veyahut ibadetler olarak görmüşlerdir. Yani iman ameli salihsiz, güçlenemez. Ama imanın bir kabul bir niyet meselesi olduğu için ameli salih olmasa da eğer ki niyetinde iman etmek var ise bunun minimal derecede en azından olabileceğinden hareketle ehli sünnet alimleri bunu kabul etmiş. Özelde ise Hanefi mesele. Sevgili Kardeşlerim, bu kadar bir öz açıklamadan sonra iman ile amel ilişkisi sürekli sorgulanmıştır. Bu hususta yine aynı kitapta Fezül Kadir'de geçen bir hadis şerifte El-i'man vel-amelu karinan la yasluhu kullu vahidun minhuma illa ma'asahibihi İman iki ikiz kardeştir. Biri diğerine olmadan tamam olmaz. Ameli salih var ama iman yok. O işe yaramaz. Ama iman var Ameli salihle onu güçlendirmediyse, ufak bir tehlikeye karşı da dayanıksız bir imandır. Tevekkülü olmayan insanın imanı da tam değildir. Zaten İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi göre, iman tebekkülden ibarettir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi göre, iman teknik tanım olarak, iman bir nurdur ki, o kabul ettikten sonra kalbe gelir, onunla ameli salih yapar ve imanın diğer gereklerini yerine getirirsin. İmanın bizde var olduğu ya da olmadığı ya da imanla zevk ve manevi huzur birilerinde var ama birilerinde yok. Bunu nereden bilebiliriz? Yani işte bizim. İmani konularımızla ilgili dışarıdaki belirtiler, alametler itibariyle ayet-i gördük. Bir hadis-i şerifte de yine Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte Zâku tamil iman men ya rabben ve bil-isnami dinen ve bi-Muhammedin rasûla Hadis-i şerifinde imanın tadı ne zaman başlar sorusuna cevap veriyor. Allah'ın belasına, Allah bela verir, imtihan eder, ona razı isen imanın tadını alırsın. Allah'ı Rab olarak görüyorsan ve bunda da asla şek şüphen yoksa ve de şikayetçi de değilsen işte o zaman imanın tadını alırsın. Rab olarak Allah'ı kabul etmekle kalmayıp ondan da memnun olman gerekir diyor din olarak da İslam'ı kabul ediyorsan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da onun kulu ve peygamberi olarak kabul ediyorsan, işte o zaman iman ve imanın tadını almışın demektir. Evet. Evet sevgili Kadişen, şu anda, İnşallah sesim size geliyordu. Evet sevgili kardeşlerim. İmanın boyutları, imanın e, coşması diye ifade ettiğim bu tanımı şöyle biraz da bir hadis-i şerifle e, desteklemek istiyorum. İn an-iiman le yahlub fi jeyfik ahadikum kema yahlub es-selb. Eselullah taala en yujaddid el-iimani fi kulubikum. Fezül e geçer bu hadis-i şerif şöyle buyruluyor. İman bir elbisenin eksik sürmesi gibi. imanda eksir ve zayıflar çürür. O zaman ne yapalım? Fezellullah Teala en yecdede el imanı fi kulubikum. Kalplerinize imanın yenilenmesini, güçlenmesini ve çoğalmasını isteyin. En yecdede tecdidi iman dediğimiz şey imanı yenilemek, yeniden yeniden onu destekleyecek işleri yapmak. Hem, hem ameli salihle desteklemek, farzlarla desteklemek, desteklemek, sünnetlerle onu korumak ve Resulullah'ın hayatını takip ederek onu korumak, evet sevgili kardeşim. İnşallah eğer ses problemi varsa iki bölümde yapalım. Biraz sonra e, ses problemimiz eğer yoksa devam edelim. Evet sesimiz geliyorsa tamam. Başka bir hadis-i şerifte imanın yenilenmesi imanın güçlenmesi için ceddidu imanekum eksiru min kavli la ilahe illallah Muhammedin Resulullah İmanınızı yenileyiniz ve çokça la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah la ilahe illallah sözünü söyleyerek imanınızı güçlendiriniz. Bunu şöyle anlamak lazım. İnsanoğlu bazen düşünmeden yaptığı işleri sonra düşünce haline getirir. Yapmadan düşünen, söyleyen söylediğimiz bazı işleri de otomatikmen yapmaya meyilli oluruz. Bunun için sürekli dilinden düşürmeyen insan, daha sonra onu uygun davranışlar sergiler. Sürekli küfürbazla beraber dolaşan kişinin ağzı yavaş yavaş o küfür sözlerini alışmaya başlar. Bunun gibi, bu örnekte olduğu gibi, bizde sürekli ve devamlı ya da mümkün mertebe sürekli devamlı bu kelimelerle meşgul olursak, dini güzel sohbetler ve Kur'an dinleyerek, hadis sohbetleri yaparak bununla meşgul olursak imanımızın coşması ve imanımızın canlı olması ve hissiyatımızın da buna uygun uygunluk göstermesi gayet tabidir. İmanı ahlak olarak nasıl tanımlarız bir insanda İman dışarıda göründüğü zaman ahlakına ne gibi tesirler gösterir diye bir soru sorulacak olursa yine bir hadis-i şerifle şöyle cevap verelim. zirvetül iman erba-u imanın zirve noktası, zirve yapması ya da dışarıda görünür hale gelmesi, Es-sabru lil-hukmi, Lil Allah'ın verdiği hükümlerine sabır göstermek. Verdi da bil kaderin Allah'ın takdir buyurduğu kaza haline gelmiş ya da hiç kaza haline gelmemiş Allah'a tevekkül edebilen ve kaza haline gelmiş olanlara da geri dönüşü olmayacağı için ona da boyun bükmek ona rıza göstermek vel ihlası ihlaslı olmak vel ile Rabbi Rabb'isine teslim olmak Bunlar imanın alametleridir. Dışarıdaki görüntüleridir. Bir insan Allah'ın yaptıklarına sabretmez, kaderine rıza göstermez, ihlassız iş yapar, tevekkülü olmazsa onun İslam'ı da onun Rabbisine teslim olmasından da bahsedemeyiz. Ondaki imanın güçlü olduğunu söyleyemeyiz. İmanın Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte birçok alametleri ve şubeleri, belirtileri vardır diyor. El iman bir tu ve 60 şube ve haya o şubetü minel iman. İmanın 60 küsur şubesi vardır, alametleri vardır. Orada yoğun bir şekilde iman ehli olduğunu Onları görünce anlarsın diyor. Bir, sayıyor, sayıyor. En birincisi nedir? La ilahe illallah. Başka, en küçüğü nedir? Yoldan giderken başka Müslümanlara zarar vermesin diye yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırma, Trafik kurallarına uymak. Hem kendi canını hem başkalarının canını tehlikeye sokmamak için Böyle bir şuurlu davranış, ahlak sergilemek imanın alametidir. Haya imanın şubesidir diyor. Vel haya şubetü'n iman. Haya imandan bir şubedir. Sevgili kardeşim, doğru sözlü olmak imanın gereğidir. Kul amen bi'llahi festaqim. Kur'an-ı Kerim'de de yine "festaqim kemâ ümirt" ayet-kerimesi vardır. Doğru söz olmak, doğru konuşmak, doğruluk İslam'ın özüdür. Bir insanda eğer ki doğruluk varsa İslam onun tamamlayıcısıdır. Eğer bir İslam, bir Müslümanda doğruluk yoksa onda eksiklik çoktur. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de sürekli doğrulukla mümini, doğrulukla Müslümanı birbirine yakışan iki hazine olarak gösterir. Nice doğru insanları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keşke bu Müslüman olsa derdi. Çünkü buna Müslümanlık yakışır. Ama yalancı insanlarda, iki insanlarda Müslümanlık namaz, ibadet, zekat, iğreti durur. Onlarda sevimsiz görünür. Yapmacık görünür. Ya böyle Müslüman. Müslümanlar hep böyledir dedirttiği için de bütün Müslümanlar onlardan ve onlara karşı müşfikane yaklaşamazlar. Hep şikayetçidirler. Hatta o insan kendisinden de hep yalan söylediği için de şikayetçidir. Öyleyse ne yapacağız? İman et diyor, sonra dost doğru ol. Sadece doğruluk benim imanımın alametidir. Öyleyse ben ne namaz kılarım ne başka işleri hayır. Onları da yap zaten doğruluğun gereğidir namaz kılmak. Neden böyle söyledim? Çünkü bir insan size basit bir hediye verdiğinde teşekkür ederiz de binbir türlü güzellikle bizi donatan Rabbimize neden hamd etmeyelim? Onun karşılığında şükür olsun diye neden bir namaz kılmayalım? Bunu böyle anladığımızda doğrulukla din, doğrulukla İslam, doğrulukla iman birbirine yakışan şeylerdir. Müslüman doğrudur. Müslüman sevendir. Müslüman sevilendir. Müslüman güvenen, tevekkül eden ve aynı zamanda güvenilen insandır. Ahlakıyla, davranışıyla, konuşmasıyla ve sevmesiyle, müşfik olmasıyla, merhametli hem sesinden hem davranışından hem de insanlara yaklaşımından bunu hemen görürsünüz, hissedersiniz. İşte bu adam Müslüman, buna Müslümanlık yakışmış, buna sinmiş, sert değil, kaba değil, suizan yapmaz, herkes hakkında iyi düşünür, İşte Müslüman budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam öncesi zenginlere, İslam öncesi kabile reislerine onların için tehlike arz etmemiştir. Onlar gelin benim yanımda sizin makamlarınız korunmuştur ve Heraklus'a e, diğer yere gönderdikleri bütün mektuplarda eğer bana inanmazsanız geleceğiniz tehlikededir buyurmuştur. Bana inanmışsanız geleceğiniz tehlikede dememiştir. Bana inanmazsanız hak peygambere inanmazsanız yakın zamanda halkınız tarafından öldürüleceksiniz. Gelecekten böyle onlara haber vermiştir. Sevgili kardeşim demek ki Müslümana şu yakışmaz. Nedir o? cehenneme götürecek işler yalan, küfür dedikodu, gıybet, iftira suizan bu müslümana yakışmaz men şehiden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah haramallahu aleyhinna kim ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi ve buna şahit olduysa Allah ona cehennemlik işleri haram eder hem cehennem ateşini hem de cehennem işleri yani ben cehenneme gitmek istemiyorum ama cehennemlik işleri yapıyorum. Benim anlayışım böyle. Müslümanlık anlayışım. Bu olmaz. Bu doğru değil. Nilsen Müslümansan güzel işleri yapman gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın nasıl davranması gerektiği ile ilgili yine bir hadis-i şerif rivayetinde Bir insan şu dört şeyi yapmadıkça tam ve gerçek mümin olamaz diyor. Yeşhedü <gülüyor> en la ilahe illallah ve enniye resulullah baseni hak Allah'ın birliği, benim hak ve peygamber, hak, peygamber, hak ile gönderilmiş peygamber olduğuma ve yu'minu bilmevt ve yu'minu bilbası badel mevt ve yu'minu bil kader kadere, öldükten sonra dirilmeye ve öleceğine de meleklere, kitaplara inanmayan insan gerçek mümin olamaz. Belki bazı şeyleri söyleyebilir, mümin olduğunu sanar. Ama imanın altı şartında muhakkak inanmış olması gerekir sevgili kardeşim. Hatta başına gelenlerin hepsinin Allah'tan geldiğine hayır olsun, şer olsun O'nun yaratıcısının Allah olduğuna inanmayan insan gerçek inanmış olamaz. Yine müminin nasıl imana uygun davranması gerektiği konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Fevelledi nefsiy bi yedihi ahadukum hatta yekuna hubbu ilayhi min validihi ve beledihi. Nefsi elim yedi kudretinde olan nefsim yedi kudretinde olan. Allah'a yemin olsun ki hiçbiriniz Tam iman etmiş olamazsınız. Ta ki beni annesinden, babasından, evladından daha çok sevmedikçe. Ben severim Allah Resulü'nü ama yok ben onun için savaş etmem. Ben onun için zekat vermem. Ben şöyle yapmam, böyle yapmam. Dolayısıyla ameli bakımdan desteklenmesi gereken dini vecibeler, yapılması gereken dini sorumluluklarımızı yerine getirilmesi gereken dini sorumluluklarımızı yapılmadığı anda asla orada herhangi bir gerçek imandan bahsedemeyiz. Demek ki Allah Resulü'nün sevgisi de Allah sevgisinden sonra her şeyin üstünde olması gerekir. Sevgili Kadişem, Biliyorum ki sizler elbette gerçek manada iman sahibi insanlarsınız. Biz din adına bütün vecibelerimizin hepsinde elbette büyük sorumluluk taşıyoruz. Çünkü mükafatı çok büyük. Her insan her yaptığının karşılığını Allah'tan bekler ve iman gibi aziz bir nimetin, mübarek bir nimetin de karşılığı asla basit olamaz. O ancak içinde bin bir türlü nimetlerin bulunduğu cenneti ala ile karşılık bulur. Kim iman vardır ki Allah'ın cemaline müsheriftir? Kimi iman vardır cennetle karşılığını bulur? Kimi iman da vardır ki bütün diğer insanların cennete gitmesi için mücadele verir. İşte bu sınıflama bakımından ehemmiyet arz eder. Nice iman sahibi insanlar vardır, o kadar çok güçlü imanı vardır ki onların onların gayretleriyle diğer insanlar da iman sahibi olur. Diğer insanlar da cennetine gider. Diğer insanlar da Allah'ın cemalini görebilecek duruma gelir ahiretteki bu itibarla bir kendisine istifade ettirebilen, yararı olan iman vardır. Bir de diğer insanların Allah'a yönelmesini sağlayan. Bu açıdan imanı çok yönlü değerlendirmek lazım. Bazı nurlar vardır ancak bizim evimizi aydınlatır. Bazı nurlar vardır ki koca bir kazayı, vilayeti, koca bir ülkeyi aydınlatır. İşte iman nur olarak baktığımızda kendimizi aydınlattığımız yetmiyor çevremizi de aydınlatmak lazım. Nice kötü insanlar, karanlık insanlar, besbeseli insanlar vardır ki gittiği her yere besbese dağıtır. Bilgi sahibi de olsa herkes birbirine kavga üretir, birbirine dövüş kavga olur. Ayet hadis de okusa birbirini tekfirden öteye bir yararı olmaz. Demek ki orada eksik olan bir şey var. Eksik olan iflastır. Eksik olan nurdur. Eksik olan beynin sükunetli olmasıdır. Kafanın, kalbin, hissiyatın iflas ile temizlenmiş olması gerekir. Bunları eğer bu derece olmayan insanlar sadece bilgi ile birbirlerine töhmet altına alan birbirlerine önyargılarını pekiştiren, çoğaltan bir sohbetten ya da bir münazadan ya da üstünlük payesi kazanmış olmaktan öteye ahirete bir faydası olmayacaktır. Bu açıdan ilmi sohbetlerin ya da muhabbetlerin ya da beraberliklerin hepsinde eğer Allah'ın rızası var ise eğer kendisine ve çevresine yararlı olma kabiliyetini geliştirmiş ise oradaki bütün insanlar onun ilminden, sohbetinden istifade ederler. Böyle bir durumda değilsek çok konuşmuş olmak var olan birazcık hazinemizin de yok olmasına sebep olacaktır. Önce kendine sonra etrafına yararlı olan gerçek bir Müslümandır. Bu açıdan yanan bir mum gibi mi olmak istersiniz? Etrafı aydınlatıyor ama kendini helak ediyor. Çünkü diğer insanlara yapın bu doğru da ama kendisi yapmıyor. Bu da elbette münafıkça bir tavır ya da kimi fısk ve isyanla tanımlanan bir tavırdır. Sevgili Kardeşlerim, mümin öyle olması lazım. Hem kendine aydınlatacak, ısıtacak, yararı olacak, hem de çevresini aydınlatacak. Ya konuş, diğer insanlar ondan istifade etsinler ya da sus, senin zararından onlar zarar görmesinler. Bunun her ikisi de zordur. Bunun için biraz ısınmak lazım. Kendimizi ısıtacak kadar kaynak bulmak lazım. Hemen birkaç kelimeyi götürüp dağıttın sonra kendini aç kaldın. Nihayet dövüş kavga başlar. Nice olmamış insanlar kendini müştehit görür. Budan Hanım'a sahip değilken fetva eli görür. Orada işte yaptığı bundan farsızdır. Kendini helaka götürür. Verdiği fetvalarla dinden çıkar, günahkar olur. İnsanları da yanlışa sevk ettiği için bir ayrıca da oradan günah kazanır. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan imani konularda, İslami konularda ve ihlas gibi konularda daha dikkat etmek, biraz daha okumak, biraz daha gayret etmek, biraz daha kendimize çeki düzen vermek. Her şeyi önce kendimiz için okumamayız. Önce kendimiz için yapmalıyız. Kendi düzenimiz için, kendi ahlakımız için, kendi çevremiz için. Sonra diğer insanlar gelip size sorduğunda da onlara bilebildiğimiz kadarıyla yardımcı olmamız. Hatta bu arada şeytan girmek ister araya. İşte ne kadar çok biliyorsun. Ne güzel konuşuyorsun vesaire vesaire vesaire. Orada tam manasıyla bu nimetleri hazim olursa kolay kolay kaybetmeyiz. Bunları hazmetmek lazım. Bir adam gördün, namaz kılıyor, namaz kılışına bir bakın, gerçekten ne rüküsü belli, ne secdesi belli, ne de namazı başlayıp bitirdiği belli. Belli ki namazda huzuru yok. Namazın zevkine varamamış. Öbür adamı gördün, tekbirinden rükusuna, kıraatından huzuruna, selamına kadar, teşehüdüne kadar bayılırsın senin namaz kılışına. Sonra konuştum, dinledim ki keşke biraz daha konuşsaydım. Keşke biraz daha onunla muhabbet etseydim. Namazı ona aşk kazandırmış, sevgi kazandırmış, muhabbet kazandırmış, imanı coşmuş, beni de yola getirdi. Diyebiliriz. Eğer ki bu iki örnekten hareketle biz kendimize de sorarsak Hangisini isteriz? Elbette her akıllı insan der ki ben falan şu örnekteki, ikinci örnekteki bir insan gibi namaz kılmak isterim. Dünya işi de öyle değil mi? Dünya işini yaparken yaptığımız işten önce kendimiz memnun olmamız gerekir. Ki Allah da efendim kim için yapıyorsak o da memnun olsun. Dini konularda da ciddi bir şekilde kendimizi sorgulayabiliyorsak Allah'ın izniyle en güzel örneklerini biz de yapabiliriz sevgili kardeşim. Kur'an-ı Kerim okumak ibadetlerinin en güzelidir. Kur'an ile okuyan, Kur'an okuyan insan o anda Allah ile konuşan insandır. Bu hususlar rivayetler vardır. Kur'an'ı okurken de gerek maalini düşünürken, gerekse onun tefsiriyle ilgilenirken, gerekse hiç bunlara lüzum olmadan direkt anlıyor isek, ciddi manada Allah ile konuşur gibi bir mütalaa, bir müşahede, bir tefekkür boyutunda okuyabilirsek, Kur'an bize çok şeyler söyler. Dinimizin bir türlü güzelliğini Kur'an'da, hadiste çok güzel bir şekilde görmeye başlarız. Kur'an canlıdır. Eğer ki biz ona canlı gözlerle bakarsak, Kur'an şefaat edecektir. Hadis-i şerif rivayetleri de vardır. Eğer ki biz onu memnun edersek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayı, mübarek aydır ona sadece Ramazan demeyin. Ramazan-ı mübarek değil. Ve onu memnun etmeye çalışın. Öbür alemde şefaatçi olacak. Sevgili kardeşim, Müslüman insanlar, Yaptığı işi de ciddi yapanlardır. Samimi olanlardır. Sevgiyle kucaklayan, sevgiyle yaptığı işi severek yapan insandır. Kaba insanla Müslüman bir arada olursa bir çatışma olur. Bir paradoksal durum vardır. Birinden birisi doğru değildir. Yalancı insanla Müslüman insan bir araya gelse nasıl birbirlerini iterler, nasıl birbirlerini efendim anlaşamaz ve birbirlerini zıtlaşılarsa bir insanda da bu ikisi bir arada olamaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem yalan hem de Müslüman iman bir arada. Maalesef bizim büyük eksiklerimize eksikliklerimize, hatalarımıza baktığımızda buralardan kendimizi sorguya çekebiliriz. Diğer insanın hatasını görmek çok ucuzdur, çok da kolaydır ama en zor insanın kendi hatasını görmesidir. Başkası söyledikten sonra iş işten geçer ve göremez. Araya nefis girer. Kendisine hatası yok mu deriz? Oysa onlar bizim hatamızı görmeden, bize söylemeden biz görebiliyorsak tehlikeyi büyütmeden hemen önleyebiliriz. Araya nefis şeytan girmeden, kibir, gurur girmeden hemen kendimizi düzeltme şansımız vardır. Bunun da en güzeli Allah'ın birliği büyüklüğü hatasız oluşu mukaddes oluşu onun esması ve onun efalini kusursuz olduğunu inanarak diğer bütün varlıklarında kusurlu olduğunu bilerek kendimizi çeki düzen vermemiz lazım sevgili kardeşlerim. Böyle bir güzel dilekle bugünkü sohbetimizi inşallah böylece paylaşmış olalım. Rabbim binbir türlü güzellikler var olan bizdeki güzellikleri, verdiği nimetleri güzel bir şekilde hazmetmeyi onu güzel bir şekilde kendi potamızda yoğurmayı, Müslümanlarda var olan güzellikleri haset etmeden, efendim onlarla alay etmeden, efendim onlardaki güzellikleri de bizde olmasını istiyorsak, onları severek, bu güzellikleri paylaşarak bizde de olacağını düşünelim. Sevginin hududu yoktur. Bu manada nimeti görme konusunda, mümini sevme konusunda, Müminlere sevgiyle yanaşma konusunda sevgi bir hazinedir ki gerçek manada müminin hazinesidir. Mümin olmayan, Allah'a sırtını dayamayan, kalbinde Allah şuuru, sevgisi, muhabbeti, efendim geliş mevşu bir insanın sevgisi de işe yaramaz. Menfaat için sevgiler, imanı zayıf ya da imanı hiç olmayanların sevgileridir. Öyleyse biz Allah için Lillah için sevmeyi de öğrendiğimiz zaman, saygılı olmayı öğrendiğimiz zaman, mümin kardeşimi her halükarda benden daha fazla her türlü güzelliğe layıktır. Onlardaki Rabbimin bu güzelliklerini ben de sevmem lazım diye düşündüğümüzde kalbimizde zerre kadar haset kalmayacaktır. Mümini kendisine tercih eden Müslüman ne güzel Müslümandır. İmanın gereği de budur sevgili kardeşlerim. Diyorum Beni dinlemek lütfunda, husniyetinde niyetinde bulunmanızdan dolayı Allah razı olsun. Öyle birkaç cümleyle işte bulundum. Sizinle paylaştığım haddime olmayarak Allah sizin Hüsniyetinizi mükafatlandırsın. Cenab-ı Hak beni de affeylesin, bağışlasın. Bütün müminleri, vatanımızı, dinimizi, milletimizi, bütün İslam ümmeti Muhammed'i, kafirlerin dış mihrakların ve de İslam düşmanlarının e, harici ve dahili işbirlikçilerini de şerlerine karşı bizleri korusun. Sevgili kardeşlerim. Selam Aleyküm.